kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in son gecesine kavuşmak üzere bulunduğumuz bu mübarek saatlerde Rabbimiz bizlere faydalı ilimler anlatmayı Sizlere de güzelce dinleyip istifade etmeyi ve amel etmeyi müessere eylesin. Amin. Son gece dedim çünkü birazdan iftar olduğunda 29. geceye dahil olacağız. 29. gece bu sene son gecedir. Çünkü bu sene 30 çekmiyor. Bundan dolayı son gece dedim. Son iftar demedim. Çünkü yarın da oruç var, iftar var. Ama yarının gecesi Ramazan gecesi değil. Bayram gecesi olması hasebiyle şevval ayına girmiş oluyor. Onun için bu gece son gecemizdir. Evvela bunu tespit ettikten sonra gecemizin e, önemiyle ilgili bazı e, rivayetleri yap, beyan edeceğim. Yani 29. gece olması hasebiyle hadis-i şeriflerde hep 29. gece üzerinde durur. Çünkü neden? E şimdi her sene 30. gece bulunmaz. Her sene 30. gece bulunmayacağından. Gökteki ay 28 çekmez, 31 çekmez. Dolayısıyla ya 29'dur ya 30'dur. Onun için hadis-i şerifler kesin olanın son gece olarak itibar eder. Kesin olan da 29. gecedir. Bu yüzden müjdeler hep 29. geceyle alakalı olarak verilmektedir. Ramazan-ı ile ilgili son olarak. 29. gece... Tabi geriden beri hadis-i şeriflerdese kaç defa tekrar ile beyan ettiğimiz üzere her gece Ramazan-ı Şerif'te iftar saatinde innelillahi teala inde kulli fitrin i̇şte, min ali ramazan elfe elfi Her iftar vaktinde Ramazan Ramazan ayında tabi bu gecede öyle kesin ama bu gecenin bir farkı var. Her iftar vaktinde 1 milyon kişi cehennemden beraat alır. Kullum kadis tecbu'n nar. Bunlar e, hepsi de cehennemi hak etmiştiler. Yani ne demek? E, bu geceye kavuşmadan evvel ölseydiler, cehenneme kesin girecektiler. Çünkü beraatlerini almamıştılar, azad olmamıştılar. Ve lakin, e, ve lakin e, bu geceye kavuşmakla bu gecen iftar saatinde inşallah cehennemden beraatlerini alacaklar. E, i̇şte birazdan iftar anında bu tecelli olacak fakat bu gecede özel bir muamele olacak. Çünkü her gece 1 milyon cehennemden azatlı vardır. Ya geldik buraya kadar ne oldu? İşte 28 milyon oldu dün gece itibarıyla 28 milyon kişi ölseydi cehenneme girecekti bu Ramazan'dan evvel. Fakat bu Ramazan-ı Şerif'teki işte bir gecede o, öbür gecede o. Böyle denk gelerek yani bir, birer milyon kişi azat olmak suretiyle 28 milyon kişi şu anda beraatini almış. Geldik bu geceye. Efendim, bu gecede bazı hadis-i sebeplerde feyzâkâne leyletin son gece olduğu zaman e, buyurur. O zaman e, yani son gece olunca tabii demek ki 30. gece olsaydı bu sene o zaman son gece o olurdu. Yani yarın gece olurdu. Fakat 30. gece olmadığından bu gece iki şey birleşiyor. Hem son gece olması hem 29. gece olması. Bazı hadis şeriflerde İspahani'nin et-tergib'de zikrettiği, İmam Suyut'in de naklettiği durul Mensi orada Hafız Müziri'nin et de var. Orada feydakâne, e, feydakâne leyletü tes'in ve aşirin. 29. gece olduğunda buyuruyor. Şimdi 29. gece olduğunda olunca son geceye benzemiyor. Çünkü son gece 29'da olabilir, 30'da olabilir. Ama burada nas var. Yani 29. geceye tahsis var. Onun için biz şu anda hem bu önümüzdeki gece 29. olduğu için hem de hadis-i şerifte e, tayin edilmiş. 29 buyruluyor yani. Onu beyan ediyoruz. Efendim, e, yani geride ne azat edildi? 28 milyon. Şimdi ne oldu? ne oldu? 29. gece oldu. Bu gece iftar vaktinde. اَتَقَ اللّٰهُ ف۪يهَا allah Teala o gece azad eder. <gülüyor> مِثْلَ مَا اَعْتَقَ ف۪ي Ramazan-ı Şerif ayının tümünde azad ettiklerini bir mislik kadar azad eder. Yani Efendim 28 milyon olarak bu gecenin de 1 milyonu artık ona dahil olup 29 olur mu? Onu bilmiyorum. E fakat e, geridekinin bir misli olunca 28'e 28 ekleyebiliriz bu sene itibarıyla. Bu da ne eder? Efendim e, 56 ediyor? 28-28 daha. Efendim 20-20-40 e, 28, 2-8 16 ediyor? Yani 56 milyon ediyor ki tabi bu sadece Türkiye'deki Müslümanlarla ilgili değil bu. Bütün dünyadaki Müslümanlar yani bu da çok bir sayı değil ha. Gerçi ben e, Cuma gecelerinde ve Cuma günlerinde her saat başı 1 milyon azatlı var. Onlar da e, katmış idim. Diğer hadis-i şeriflere göre geçenlerde bir hesap yapmış idim. Ona bakarsanız tabii ki 96'da ...oradan ediyor... ...yani... ...efendim... ...96 milyon... ...sırf cumalardan ediyor... ...4 cuma olduğu için bu sene... ...4 cuma 96 milyon azatlı oluyor... ...iftarlarda 28 milyon etti... ...bu gece bir misin daha azat edileceği... ...kesinlikle beyan ediliyor... ...yani bu rakam... ...yine de çok büyük bir rakam değil... ...cehennemi hak edenler... E, ...bence çoktur... Yani bu ümmet içinde yani cehennemi hak edenler, cehennemi hak edecek günahlar işlemişler çoktur yani. 2 milyara yaklaşmış bir ümmetten bahsediyoruz. Burada e, cumaların hesabını e, bile dahil etsek yani işte hesap değişti işte. 96 oradan olsa buradan da efendim 46 olsa e, oradan 130 eder efendim e, o da 142 falan ediyor. Yani bütün Ramazan boyu azat olunanların sayısı 142 ediyor. Tabi burada şunu da itibara alın. Yani bu milletinde hepsi cehennemlik değildi. Onun için kimine de azat olunmaya şey yok. Yani kimini cehennemi hak edip de cehennemden azat olunmasına gerek yok. Çünkü neden? Adam zaten cennet amelleriyle meşgul. Ne mutlu onlara ne mübarek insanlar var. Fakat görüyorsunuz ortalığı maşa ediyorsunuz. Biz de kendimizden nazar itibara alarak önce insan kendini de en iyi bilir. Kendimizden itibara alarak yani. Cehennemden azat olmuş zaten cehennemi hak etmemiş bir durumumuz var mı yani? Lütfen kusura bakmayın da. Yani ben kendi durumuma, amelime bakarak beni benden iyi kimse tanıyamaz. En iyi kendimi ben bilirim. Ben yani kendimi cehennemlik olarak cehennemi hak etmiş bir vaziyette görüyorum. E şimdi onun için azat peşindeyiz yani. Bu gece mi azat oluruz, son gece mi azat oluruz, bayram sabahı mı azat oluruz. Böyle bir telaş içindeyiz. Ben şahsen hiçbir zaman, ben zaten azat olunmaya hacet, ne hacet benim hakkımda. Ben zaten cennetliyim e, diyemedim yani şahsım adına. E, hiçbir senede bunu ben, yani itikafa girdiğim senelerde olduğu daha takva e, olduğum dönemlerde olmuştur. Çocukluğumda, gençliğimde, Efendi Hazretleri'nin yanında. Düşün hafta kalıyorsun falan. Pek günah işleme imkanı olmuyor gibi. Ee, yani ben o zamanlarda da şimdiki zamanımda da kabire daha açtım şimdi. Fakat hiçbir zaman yani ben beraat almasam olur. Ben beraat alayım diye azat olayım diye ne çırpınayım canım. Zaten cehennemi hak ettim de. Yani küllüm kadistevce bunlar. Hepsi cehennemi hak etmiş kişilerden bahsediliyor. Ben cehennemi mi hak ettim? Amellerim benim cehennemi mi hak ettirdi bana gibi? Ben hiç düşünemedim. Ama vicdanen düşünemedim yani, vicdanen. Hani tevazuen mesela işte Evliya Allah'ın durumuna bakarak işte onlar böyleyse biz nasıl oluruz falan. Böyle nispet bir efendim, örnek alma, imtisal, numune, numune imtisal bakımından değil. Ben vicdan demek iç buluş demektir. İnsanın kendinde bir iç buluş var demek. Ben bu iç buluşuma bakarım. Kendime göre bir hasibu enfüsekum kablentü hasibu. Allah'ın melekleri tarafından hesaba çekilmeden siz nefsinizi muhasebeye çekin ve zinuha kablen Allah'ın mizanında teraziye konmadan siz kendinizi bir tartın. Ee, hadis-i şerifi Hazreti Ali Efendimiz'in kelamı olarak da e, yani mevkuf olabilir. Bu büyük bir kelamdır. Bu kaydedir, kıstastır, ölçüdür. Şimdi ben kendimi burada bir hesaba çekiyorum. Bir de kendime göre bir mizana koyuyorum. Hani iyiliğim, kötülüğüm dengeler mi, dengelemez mi? İyiliğim tarafı biraz ağır basar mı falan? İşte bilemiyorsun da. Bilemiyorsun. İhlasına kadar sağlandı, riyalar mı karıştı? Kul mı işin içine girişti. Bu taraftan ameller kusurlu, küçürlü, gafletli. Yani sevap tarafı ağır basar. Demek kolay bir şey değil arkadaşlar. Sen neye göre diyorsun ki benim sevap tarafım ağır basar? Neye göre diyorsun? ne de emanımız var? Emniyetimiz var, güvencemiz var. Hangi ibadetimizde ya? Onun için ben şahsen e, azat olmak için çırpınanlardan, yani yalvaranlardan, yalvarmayı da beceremiyorum, çırpınmayı da beceremiyorum. O kadar acizlik var ki, rezillik yani. Ama hiç olmazsa ben cehenneme hak etmişim. Ya Rab beni ne olur azat et. Işte diyecek kadar, efendim, bilecek kadar bir şuura sahibim. E şimdi bir de bu da yok. Bazılarında 27. geceden ona ne, 29. geceden bana ne. Adamlarda bayram gecesi diye bir şuur yok. Bayram sabahı, bayram namazında belki adet kabilinden Dostlar alışverişte görsün işte bayram namazına da gelmiyor demesinler falan diye. Böyle bir katılım, iştirak sayı artabilir. Ama bunlar da, bunlar da cehennemden azad olmak diye bir ders olabilir mi yani? Bu kafalarda bayramdan bayrama, cumadan cumaya giden insanlar, ben cehennemliyim, ya Rabbi beni azad. Yine beş vakit kılanlar cehennemden korkuyorlar. E zaten adam cehennemden korksa... 5 e vakit kılmadan durabilirim Cuma'dan cumayla bayramdan bayramayla bir adam Allah'tan nasıl korkar ya? Ahiretten azaptan cehennemden korkuyorum diyen adam imanı bütün bir insan e efendim 5 vakit namazdan birini bile kaçırabilir mi ya? Aklını kaçırır da namazı kaçırmaz. Onun için şuursuz işler, huzursuz işler gafletli işler bence bir şey sağlamayacak. Bence diye konuşmuyorum. E çünkü bütün ayetler hadisler buraya vurduruyor şeye. Efendim ki ene ercu rabbi, Rabbisine rıza üzere kavuşacağını cana umanlar veya Rabbisine kötü kavuşmaktan korkanlar. Bu yarcu yakaf manasına da geliyor. Ezdattandır. Yani Rabbisine kötü şekilde kavuşmaktan korkanlar veya Rabbisinin rızasını kazanmış vaziyette Allah'tan celle celaluhu kendine hoşnut vaziyette kavuşmak isteyenler. feli amele amelen salih Salih amel işlesin. Bunun şartı var meşrutu var. Şartı bağlamış oraya. İki tarafta da iki manada da Salih amel bunun en başı e, zirvesi namaz. Yani beş vakit namaz kılmayan Allah'tan Allah'a nasıl rızası ile kavuşacağını umabilir. Umudu bile kalmaz yani. Ve korktuğundan kurtulamaz. Hani Allah'ın gazabıyla karşılaşmak istemiyor. Bundan korkuyorsa. E, salih amel işlesin diyor. Şart yok meşrut yok. Sen salih amel işlemediğin zaman kesinlikle korkarak Allah'ın gazabıyla karşılaşacaksın. Bunun başka izahı var mı? Bu ayet işte. Ve la üşrik <gülüyor> ibadeti Rabbi. Rabbi ne yaptığı ibadete kimseye ortak etmesin. Gösteriş yapmasın. O gidiyor diyor bayram namazına gidiyor. Yandaki arkadaş ayıp olmasın cuma namazına gidiyor. Allah'tan haberi yok. Azat olma derdi yok. Cehennemden kurtulma şuuru yok. İhlas yok. Hiçbir şey yok yani. Ya bunun Yani manevi tarafı ee, Tabii zahiren gavurdur, mürtettir demiyorum ama bunun açıklaması nedir? Tek kelimeyle gizli şirktir. Riyadır, gösteriştir ve gizli şirktir. Bugün bu bayram namazına gidenlerin kaçta kaçı gizli şirkten kurtulabilir ya? Kaçta kaçı salih amel işleyebilir? Bayram namazı beş vakit namaz kılmayan için salih amel olabilir mi? Yani borcunu ödemiyorsun, sadaka dağıtıyorsun. Bayram namazı vacip, sabah namazı farz. 40 sene bayram namazı kılsan bir sabah namazının iki rekatını ödemez. Sen kalkıyorsun, bayram sabah namazını kılmıyorsun, bayram namazına gidiyorsun. Aynı aynı gün. Bayram günü sabah namazını kılmıyor. Bu bayram namazına gelenlerin çoğu sabah namazını kılmıyor o gün. Durum bu. Onun için kardeşler biz azat olmaya çırpın almayacak. Yalvar almayacak çok çok için. Hepimiz cehennemi hak etmiş gibi bir durumdayız yani. Ekseriyetimiz diyelim tabii. Ben ekseriyete kendimi de koyuyorum ama tabii ki ekalliyet, cehennemi hak etmemiş bir ekalliyet, bir azınlık vardır. Bunu da inkar edemeyiz. Evliya Allah vardır. Salih kullar vardır. Herkes bizim gibi fasık, talih değil yani. Ama e biz de yani bozuk adamız, yanlışlarımız var, büyük günahlarımız var, küçük günahlarımız var diye ümidimi keseceğiz şimdi. E kesmeyeceğiz. Canımız daha duruyor. Can tende, ruh bedende. Biz şu anda ümidimizi kesecek durumdayız, Ölmedik ki daha. Çıkmayan candan ümit kesilmez derdi Çıkmayan, canımız çıkmamış elhamdülillah. Büyük nimetteyiz. Neden? Canımız çıkmadı. Bak bir 29. geceye daha kavuşuyoruz şu anda. Birkaç dakika sonra 29. geceye kavuşacağız inşallah. Onun için kardeşlerim ee, bu gece büyük azat var. Geriden ağrı aydakilerin tüm azatı yiyor. Yani burada hesabı yine 28 milyon hesabı yaparsak yanlış olabilir. Çünkü ayın tamamında diğer hadis-i şerifte cumalarda e, 24 milyon. Saat başı 1 milyon. Bu topluyorsun 96 milyon ediyor. Yani 4 tane 24. Öyle mi? 4 tane. 4, 96 ediyor. Ondan sonra... Ondan sonra bu 96'yı da buraya 28'i e ekledik. Anladın? 96'ya 28'i ekliyoruz. o rakam çoğalıyor. 96'ya 20 efendim 1006-1016. E, efendim ona 2 e, de oradan ekliyorsun. 1018. Öyle mi? 96'ya 28 ekledince 1018 ediyor. He? Yok 96'ya 28 ekliyorsun 90 desen 28 koysan 100 118 eder 6 daha 8'e koyacaksın 118'e Evet 6 daha koyacaksın Evet 124 ediyor Şimdi 124 milyonu bulduk mu Yani bugüne kadar hesap ediyoruz Allah ﷻ misli cemiyet aitek ayın tamamında azat ettiklerinin kümünün ayın tümünde azat ettiklerinin tümünün bir misli. Ne etti? 124 de 124 ekliyoruz efendim ee, 250 edecekti 250'den işte iki mi eksik. Evet 2 eksik. 248 ediyor. Allah Allah. Bu sene 2 milyon eksiğimiz var. 29 çekmesinden dolayı. Yani efendim 248 milyon kişiye ya ulaşacak sayı. Her cumada 24'ler 96 tamamlandı. Bu geceye kadar da 28 gece geçti. Oradan da 28 tamamlandı ama bu gece acayip bir durum var. 29. gece olmak hasebiyle. Niye? Niye? Tümü 124 kadar 124 ekleniyor. Yani ayın tümündeki beraatların ve azatların bir misli. Bu çok önemli bir hadiseyle karşı karşıyayız. Yani bu gece Kadir Gecesi'nde azat olmadı, olduğuna dair böyle bir müjde yok. Kadir Gecesi yani hangi geceydiyse 27 miydi, 17 mi hani bu sene hangi geceydiyse, geçtik yani en niatinde, geçtik. E bu nasıl iştir ya? Hatta bu gece Kadir Gecesi olma ihtimali var mı o zaman? Madem tümü kadar bir gecede oluyor falan. İşte o yok. Niye yok? 29'da arayın buyuruluyor. 9'da arayın. 7'de işte 5'te, 7'de, 9'da yani o son onun olduğuna göre 29 oluyor o. Buyuruluyor. Ama bu gecede olma ihtimali kalmıyor. Neden? Başka hadisten dolayı. Çünkü bu gece 29 çektiğinden aynı zamanda ahirü leyle, son gece olma unvanını taşıyor. Son gece olunca Normalde 30 çekseydi 29'da Kadir Gecesi arayın buyrulanlardan idi. Ama son gece olunca ne dediler? Ya Resulallah bu kadar büyük azat var bu son gecede. Eyyele kadri. Bu da sahiri rivayette geçiyor. Kadir Gecesi olmasın son gece diye. Buyurdu ki la. Orada net sarı ifade var. Yok Kadir Gecesi değil. Peki niye bu kadar topya günü bir misli bütün aydakilerin toptanı kadar bir gecede bu gece son gecede veriliyor velakin el ile innem hani bunu yine hadis-i şerifte buyruluyor bu tabi ahmet hanbeli Ahm Ahm müstedeğinde bu e, sahih dediğim boşuna demedim on. yani ve yuhz veruluyor ve ahir o hadisin başı böyle son gece toptan af oluyor hadis-i şerifler e, tabirler 29'da isim verir bir de son gece diye genel konuşur. Çünkü son gece 29 da son olabilir diye. Hep hadis-i şeriflerde iki şahane geçer. Leyletü tis'in geçer bir de ahirü leyletin geçer. Bu sene ikisi birleşti. Hem 29 oldu hem o sonuncu gece oldu. Bu itibarla. Şimdi arkadaşlar. Bizler bu gecede teravih namazını. Yani 29. gecenin özel fazileti olarak söylüyorum. Kitapta gördüğüm veçile ne buyuruyor? yani ve leyletet 29 29. gece kim teravihini kılarsa kanelel el ecri çab sabrı eyub ala belaihi ve sterullahu avratihi Allah Teala o kulunun o kadar ecir verir. Yani ben hep düşünmüşümdür. İşte şeker hastası olduk, o hasta olduk falan. Bir şeyler olduk hastalıklara sabrettik bir şeyler çektik ama bizim hastalıklarımız. Eyyub Aleyhisselam'ın çektiği hastalığa sabrının yanında yani zerretmez. Eyyub Aleyhisselam neler çekti. Eyyub Aleyhisselam'ın bir gün çektiğini biz bir dakika çekemeyiz. Eyyub Aleyhisselam'ın yedi sene çektiği çileyi ve hastalığı ve ağrıyı, sancıyı biz bir saniye çekemeyiz. İşte Eyvallahül Aleyhisselam Allah Teala bu belasına karşı sabretmesinden dolayı ne kadar ecir verdi? Nimel ab, ne güzel kul buyurdu onun için. Ya innevjet nevsabirah, biz onu sabırlı bulduk buyurdu. Ah, bizim hakkımızda öyle bir şey buyurdu mu acaba? Buyuracak mı acaba? Ne sabırsız kul, ne tahammülsüz kul, ne rızasız kul, ne terbiyesiz kul. Hakkımızda neler buyuruluyor acaba? Bir şeyden haberimiz yok. Perdemiz açılmadığı için keşfimiz yok, bir şeyimiz yok. Biz onu sabırlı bulduk. Buyurulaydı hakkımızda ne kadar. Dünyalar bizim olmaktan daha önemliydi bizim için. Mevlamızın böyle buyurması bizim hakkımızda. Ni'mel abd ne güzel kul. Ne, ne büyükmüş de ya. Ya illa peygamberlere buyurulmuyor bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer için de bu adına. Ni'mel raciyle Abdullah. Abdullah ne güzel kul. Daha birçok sahabe hakkında Ni'mel abd ne güzel kul. Buyurduğu var yani sahabe hakkında. Ona Allah buyurmuş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel kul buyurduğunu Mevla'nın buyurduğudur. Efendimiz beğendiğini Mevla da beğeniyor. Zaten Mevla beğenmeden Efendimiz ni'mel abd ne güzel kul demez ki. Hal böyle olunca yani bize bizim hakkımızda da ni'mel abd buyrulabilir. Peygamber olma şartı yok ki. Sahabe de peygamber değil ki. E, veliler sınıfındandır sahabe esasen. E Dolayısıyla bir Müslüman veli olabilir. Bir Müslüman ni'mel abd ne güzel kul müjdesine erebilir yani. Keşke erebilecek ama eremeden gideceğiz belki de. Bu gecenin teravihini kılana Eyüp Halis'in belasına sabrettiği kadar bir şey. nereden verisi? Onun bir misli yani. Ona benzer. Kane leuminel ecri. Yani ecirden ona benzer bir cevap. Çok büyük cevap gelir ama ha. Onun için kıldınız kıldınız, yüzdünüz kuyruğuna geldiniz. Hem de son gece bu bir de son teravih artık Kadir Gecesi'den sonra milletin gazı bir boşalıyor, bir feyizsizlik, camiler boşalıyor, hep öyle derler. Son ilk hafta bir camiler bir yoğunlaşır. Ondan sonra ilk ortada böyle bir boşalır. Ondan sonra Kadir Gecesi'ne birkaç gün konular, Kadir Gecesi bir dolar. Ondan sonra sonuna doğru bir daha, Kadir gecesinden sonra bir gaz boşalması, bir de baktı milletin hepten cılkış çıktı. Enerji sıfır. Allah Allah! Mevla... 124 milyon azat ettiğini toptan kadarını bu gece ediyor ya sen bu gece azat olunma belki 124'e giremedin ki sen bugüne kadar azat olan 124 milyona girdiğine ne garantim var cehennemi hak ettiğine garantin yok ama yani kesin gözüyle bakılacak kadar bir durumum var cehennemlik amellerimiz çok çünkü E cehenneme gidecek amellerimiz olduğu kesin 124 milyona bugüne kadar girdik mi kesin değil bu son gecede bir işte 124 milyon azat var. Sen yatsı cemaatta kılma, akşamı cemaatta kılma, sen teravih kılma. Ya sen ne rahat adamsın, ne geniş adamsın, ne korkusuz adamsın. Kısaca ne avanak adamsın, ne ahmak adamsın. Sen ne enayi adamsın ya. Bu gece ayın tümünde azat olanların bir misli 124 milyona bir o kadar 124 yani bu gece girme şansımız sayı çok büyük bu gece şansımız artıyor bahtiyarlar kazananlar arasına girme şeyimiz kadir gecesinden daha ümitli bu gece bu hadis-i şerifler nastır sarihtir açıktır delildir her gece bir milyona bak peki ben sana söylüyorum bir milyona girmek mi daha ümitli 124 milyona mı girmekte? Her iftarda 1 milyona 1 milyondan biri olma şansım vardı. 1 milyondan biri olma şans. Şanslılar azdı. Cuma'yı toplasan 24 saati gecenin gündüzünü atsan 24 milyondu. 24 milyon şanslı nere? 124 milyon şanslı nere? Şimdi bile okulların imtihanlarında bile ne diyorlar? Veyahut da memur imtihanları öğretmen alıyorlar polis atıyorlar bir şeyler bir şeyler tayinler yapılacak falan o arada diyorlar ki 10 bin kişi alınacak başvuru 100, 110 bin ne oluyor Yüzde %1 bayağı ümiti kesiliyor değil mi? e şimdilik de sen başvuru efendim 50 bin olsa burası da 20 bin olsa bayağı bir milletin işte kabarır yani ben de girerim buna yani 1 milyon her iftarda var ama 2 milyarda Müslüman var 2 milyar bunun çoğu da günahkar e, cehennemlik e, burada 1 milyon alınacak dediği zaman ben mesela hafif kafayı yerim yani bana mı düşecek diye ama bu gece 29. gece bu gece diyorlar ki sana 124 milyon cehennemden alıyoruz cennet tarafına e, şimdi ben bile ümitlendim ben bu gece bak şahsen ümitlendim yani çünkü ne, 124 milyon iyi bir rakam ya Zaten geçen günlerdeki 124 milyona giren girmiş. Ben belki giremedim. Belki beraat alamadım. Zaten baştan kendimi cehennemlikler tarafına koydum. İhtiyat bunu gerektirir. Tedbir bunu gerektirir. Ben nereden kendimi cehennetlikler tarafına koyacağım? O zaman azat olmam lazım. Azat olmam lazım. E geldik bugüne. E geldik. E. Varık e sahile geldik. E gemi şeye dayandı, karaya dayandı da. Ramazanın son gecesi diyorum bu gece. Ben mübarek adam. Yarın gece Ramazan değil. Şevval, bayram gecesi. Anlatamıyorum sana. Bu daha azad olmayan. İzâ lem yugferlehu Ramazan. Femeta buyuru sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan'da af olamadıysa yana zaman af olacaksın. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cibril'in bedduasına amin buyurdu. Be'udem en edereke Ramazane felem yugferlehu. Ramazan ayına kavuşup ta af olmayan kahrolsun. Allah'ın cennetinden rahmetinden. tar olsun. Uzak kalsın. Onun için Hazreti Cibril'in duası var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amini var. Geldik bu sonuna dayandık. Hala afolamamamız e, durumu var. Tehlikemiz var. Afolamamış olabiliriz. E biz bu geceden başka ne şansımız kaldı. Bu gecen teravih çok önemli. Bu gecen akşam namazı, yatsı namazı çok önemli. Bu gecen iftarında yazım duaları. O Haziran dergisinin sonunda 89 sayfa yazım duası orada. Ramazan kitabında da var. Sayfası tam aklımda değil şimdi. Hep dergiyi söyledik bu sene. Kitaptan söylemedik rakamını da. Bulursunuz. Hemen yazım duasını yetiştirin. Orada Elhamdülillahi lezalefa kahır duası var. Anandan doğmuş gibi af olur diyor o dua için. Orada 3-4 tane iftar duası var. Ya şu iftar da bari anadan doğmuş gibi af olmaz. Ramazan'da af olmayan kahrolsun diyor. Bedduaya çarpılmamak gücün Hani tamam yarınki iftarda da gündüz olması asebiyle, işte bir bu iftar bir yarın iftar kalmış. Hepsi hemen hazırlığınızı yapın mı? Kitabınızı derginizi hazırlayın bu gece oldu olmadı yarın son bitti Ramazan yok daha. Nasıl af olmayacaksın iftarda bir yüz kere Sübhanallah bir hamdiyi çek. Bir yetmiş kere Estağfurullah çek. Tam ihlasle Ya Rabbi Ramazan'ın sonu ben af olmamış kalmayayım. Bu Ramazan'da da af olmasam Resulullah'ın Cebrail'e sen bedduasına çarpılacağım Ya Rabbi. Ne olur beni bu bedduadan kurtar Ya Rabbi. E sen de canlı cehennemden kurtar yani. Senden nasuh tevbesi yaptı Allah da seni. Zaten affetmeye yararıyor. Bu gece son sahur. Seherlerde helmin taibin tevbe var mı? Helmin müstakfirin af isteyen var mı? Vazgeç günahlandan bir daha yapmama karar ver. Bu Ramazan'daki son şansın bitti. Bak son sahur. İki iftarın var ama sahurun bir kaldı. O zaman dikkat edeceksin. Şimdi bu itibarla müjdeler çok. Yani e, 29. geceyle ilgili müjdeler çok. 29. gece olunca toptan bir azat görünüyor. Şimdi ne buyuruyor? Eee Yine diğer hadis-i şerif o da aynı hale geliyor. Ramazan'ın her gecesi 600 bin. Ben hep demiştim size 1 milyonu ben baz aldım. Yüksek sayı tuttum ama e, en düşük sayısı 600 bin azatlı var. Feydakan Ahru Leyle son gece olunca hatta bir <gülüyor> adetim ben Moza. Geçmiştekiler kadar azat eder. Son gece olduğu zaman bu gece 29 hadis-i şerifi bu son gece diyor. E, bu gece 29 çektiği için bu gece aynı zamanda son gece. Buna göre de bu hadise göre de toptan azat var yine. Son gece olduğuna bakılırsa da ikisi birleşti. Bu müjdeye de nahil, e, dahil ve nail oluyoruz. Yine son gece bütün ümmetim affoluyor. Hadis-i şerifine göre bakıyoruz. O hadis-i şerifde dediğim hamur bel de ravilerindedir. Orada da yine son gece e, toptan mağfirete yine bu gece son gecedir. Oraya da nail oluyoruz. Yine burada Reyn-i tane Tarih hadis-i şerifte İbni Huzeyme diye hatırlıyorum ben sahihin dezaneti bu hadis-i şerifte ya yani hepinizin bildiği meşhur hadis şerif evvelü <gülüyor> rahmetün bu ay ki başı rahmettir ramazan ve ortası mağfiret günahların affılır ve ahir sonu sonuna geldiğimiz gecedeyiz <gülüyor> bu hadise göre de cehennemden azatlıktır, beraat almaktır sonu, son gece bu gece teravih bitti, teravih bitti Azat olan oldu, kalan kaldı. Vay kalanların haline. Yandı. Yandı ama nasıl yandı? Öyle dünyadaki yandıma benzemiyor. Hakikaten yandı. Cehennemde yandı yani. İçi dışı yandı. Bundan dolayıdır ki Allah'ım cümlemizi bu mübarek gecede affeylesin, mağfiret eylesin, azat eylesin, beratlerimizi ihsan eylesin. İftar sofralarında hayırlı dualara, müstecap dualara muvaffak eylesin. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Ondan sonraki bölüm çok önemli sizler için. Çok önemli. Bayram gecesi hakkında, bayram günü hakkındaki zikirler hakkında kısa bir malumat vereceğim. Çünkü neden? Dergi yeni çıktı. tabii Temmuz sayısı bir hafta oldu ama yani ayın daha üçü falan. Bundan dolayı size dergide yazılan duaları ben demeden okumuyorsunuz. Hangi vakit, hangi vakit saatte okuyacağınızı da bilmiyorsunuz. İlle yazmak yetmiyor size. Mutlaka bir de bir tarif etmek gerekiyor size. Ee, bu itibarla e, hemen kısa bir aradan sonra buluşalım. Ve size ben e, çünkü yarın desem, yarın iftardan evvel sohbet var. Yani iftardan evvel çok önemli. Bayram gecesinin faziletleri, şey efendim, bayram sabahında varit olan tecelliler, mağfiretler çok önemli. Hadis-i şerifler okuyacağım. Yarın iftardan evvel. Sakın kaçırmayın. Ramazan'daki son sohbet. Yarın iftardan evvel. Yapacağım inşallah. İşte iftara bir saat kala. Ama şimdi bu bölüm çok önemlisi için. Çünkü dergi arasam, <gülüyor> bulamazsınız Yarın desem. E bitti bayram girdi. Yarın iftardan sonra bayram her yer kapalı. Yani bu sefer Diyeceksin ki ben görüyor musun? Bayram gecesi namaz kılacaktım. Duası kitap dergide yazıyormuş. Ben nereden okuyacağım? Onu bulamadım. Buna bulamadım. Kadınlar dergi soruyorlar. Birbirinden arıyorlar. Ondan sonra sağlıklı olmuyor. İşte Whatsapp'tan atıyorlar işte mesajlarla. Olmuyor sayfasını bulamıyor. Yarım çıkıyor. Yani duaları Arapça harekesi yanlış olur, eksik olur. İnsan baka baka biz onları büyük harfle yazıyoruz. Dua olanları ki yani insanlar hareketleri yanlış okusa mana bozuluyor. İnsan elini alacak, önlü alacak. Şöyle namazı varsa kılacak, peçine duasını açacak, okuyacak yani. Ondan dolayı size bunu kısaca anlatacağım. Çok uzun tutmamakla beraber... Bayramla ilgili vazifeler çok önemlidir. Allah Teala dostlarının bayramla ilhak eylesin. Kısa bir ara. Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ve Kıymetli kardeşlerim, bir önceki bölümde beyan ettiğimiz veçile, dergimizin Temmuz sayısında, yani bizim dergimiz bir kitap hükmünde olduğu için aslında her ay bir sohbeti dergiye ayırmam lazım. Evvelce bir ara yaptım ben bunu. Ama radyoda konuşuyordum o zaman, televizyonda yoktu. Radyoda bir, yani birkaç kere yaptım ben bunu. ...çok faydalar gördüm. Şöyle ki... ...yani hangi konular işlenmiş... ...bir ay yani hafta gibi... ...gün gibi geçiyor... ...ve o dergi raflardaki yerini alıyor... ...yeni dergi çıktı deniyor... ...halbuki o dergide ne ilimler... E, ...kayboluyor, unutuluyor, zayi oluyor... ...gidiyor. Yani dergi işlemiyor. Halbuki bizim dergi... ...başka dergiler gibi ayı geçmekle... ...günü geçmekle gündemi geçmiyor. Çünkü... O zikir devamlı lazım. muhacet namazı devamlı lazım. O, o sevap devamlı lazım. Fakat maalesef insanlar bizim dergiye de öbür dergiler gibi muamele yaparak diyorlar bizim dergiye. Bizim dergiye büyük zulüm var. Haksızlık var. Yani biz ne alakası var? Biz dünya kadar ilim yazıyoruz. Bir cilt kadar kitap gibi kadar yazıyoruz. 96 sayfalık bir kitap hükmünde. Burada ne ilimler var? Bundan dolayıdır ki... Şimdi hemen... Efendim... Ee, bu husustaki ilimleri size kısaca beyan edeceğim. Keşke yine öyle işte bir ders, bir program dergideki mevzuların tanıtımı yapsak yapılması gerekiyor bence. İlk çıktığı hafta yapılması gerekiyor. Bir saat yeter ama o bir saatte ne yapar size? Bir ayınızdaki takviminizi belirler, kafanız çalışır. Neler varmış ya boş geçirmeyelim. Sonra der, ay bitti dergi bitti diye kaldırıyoruz, mahrum kalıyoruz Demeyesiniz diye bunu yapmak lazım arkadaşlar bana hatırlatsalar iyi olur. Şimdi biz önümüzdeki yani temmuz sayısı çıktı 80. sayfadan itibaren konuşuyorum yani 80'de başlıyorum şeye sayfa 80'den itibaren konuşuyorum. Bu çok önemlidir efendim ayrıca burada bir de bir şey gördüm şimdi işte dedim ya size bizim dergi ya bizim dergi dedim kitap mündedir dedim size. Ramazan Şerif'in son gece namazı varmış. Ya, bu da e, son gece namazı 3 Temmuz pazarı 4 Temmuz pazartesiye bağlayan gece yani bu gece. Ramazan Şerif'in 30 30. gecesi derken burada yanlış konuşuyor. Son gecesi demek lazım. Yani o son 30 oluyor ekseri. Bu sene 29. gece oldu. Yani bu gece son. 12 rekat kılınır. Her rekatta bir Fatiha, 10 atel Kürsi. Onun nazeline 25 kere kulü Allah okunur. Selamdan sonra 25 kere salat selam edilir. Şimdi bu rivatı amel eden edebilir. Bu 80. sayfada tarif Temmuz sayımızda dergin. Fakat diğer bir rivatte bu da güzel. Teravih bitirince beş selamla 10 rekat kılınır. Kolayına gelen sureler okunur. Namazdan sonra bin kere bin kere estağfirullah denilir. Bu bize belki daha da kolay gelir. 10 ayet el kürsi, 25 yıkılastan falan. Bilmiyorum yani kolayınıza ne gelir? 5 selamla on rekat kolaya gelen sureler okunur. Namazdan sonra bine estağfirullah okunur. Ardından secdeye kapanılır. Ya ya kayyum ya del celal vel ikram. Bu secde namaz içinde olmadığından yanınızdaki biri okusa siz tekrar edebilirsiniz. Namazdan sonra bu hacet secdesi. namazdan içinde olsaydı biri size öğretemezdi namazın dışında olduğundan namaz bitti. Hacet secdesine kapanıyorsunuz. Ya Hayyü'ye kavim, ya zel celal kiram, ya rahmanet ya rahmanet, ya rahmanet. Bu 80. sayfada ben de bunu gözüme kestirdim gibi yapabilirim inşallah. Bunu gözüme kestirdim. Yani öbürüne göre daha kolay. Yani. kürsi el kürsi o kadar ağırdır ki gökler yerler taşıyamaz. yani ayet el kürsü'nün okuması da bana çok ağır. Bir ayet-el kürsü okuyacağım ama 3 sayfa Kur'an'dan okuyabilirim. O kadar ayet-el kürsü zor geliyor bana. Allah Allah. Ağır ağır. Çok ağır. İsmi Azam onda gizli. sıfatı ilahiye gizli. Allah Allah. Mevla'ya giden Mevla'nın isimleri, zamirleri. 16 yerde mi? Kaç yerde? E, o bir ayeti kerimede yani. Böyle bir ayet yok. Azam o ayetin fil Kur'an. Kur'an'daki en büyük ayet Ayetül Kürsi Ayetül Kürsi dedi. E hani Fatiha'ydı? Bak yine kafanı çalıştıramadın Fatiha ayet değil Fatiha sure En büyük sure Fatiha'dır En büyük ayet Ayetül Kürsi Ayet ne demek? Tek ayet Ayetel Kürsi tek ayet Fatiha yedi ayet anladım O sure Yani o biraz zor olab şey Olabiliyor ama bunu bin kere estağfurullah yapılır. Bin kere estağfurullah zor değil. Allah hepimizi affeylesin. Ya Rabbi günahlarımı afeyle Namazımı kabul eyle. Orucumu kabul eyle. Kıyamımı, teravihimi kabul eyle. Son teravihden sonra çok yakışır değil mi? Teravihlerimi kabul eyle lafı. Bu çok güzel bir dua. Bu on rekat namaz. Beş selam yani. İki rekatta bir selam veriliyor. Tarifi duası 80. sayfada. Hemen birbirinize mesaj atın. Ya mübarek insanlar. Bu çok önemli bir haber ya bu namaz. Tedavilerinizi kabulü için, ondan sonra şimdi ben size bayram gecesiyle ilgili dergideki önemli rivadetleri konuşuyorum, kısa kısa konuşuyorum. 80. sayfada bayram gecesi namazı, yani yarınki gece, yarın pazartesi salıya bağlayan gece namaz. Rabbi İbn-i Haythem, radıyallahu anh. tabiindendir, Hz. Ali Efendimizin en yakınıdır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. şöyle anlattığını rivadet ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a emin ederim. Cebrail aleyhisselam bana İsrafil aleyhisselam dar. O da, o da Aziz ve Celle olan Mevla Teala'dan nakletti. Her kim Ramazan bayram gecesi 10 rekat kılar. Hangi gece? Yarın. Bu gece değil. Yarın. Bu gecenin 10 rekatı ayrı konuştuk onu şimdi. Bu başka bir şey konuşuyoruz. Her rekatta bir fatiha 11 ihlas okur. Rükuda secdede 10 kere. Çok muazzam. Tesbih namazına çok benziyor. Ama rükuda, tesbih namazında kıyamda da 15 kere vardı. İki secde arasında da 10 kere vardı. Anladın mı? Bunda nerede var? Rükuda ve secdede. Ee, şimdi ne oluyor burada? Aa, burada da sayı çoğalıyor. Çünkü 10 rekat kılıyor. Ee, 10 rekatın her rekatında kaç tane ediyor? Bir, secde var, e, bir, bir rükuda var, iki secde var. Ne eder? 30 subhanallahülehamdülillah eder. bir rekatta 30 eder. 10 ile çarptığın zaman 300 etti. Gördün mü şifreyi? Aa Yine tesbih namazındaki rakamı bulduk. Anladın mı? Neden anlıyor musunuz onu? Çünkü tesbih namazında 75'ten 4 rekatta 300 ediyor. Bunda 30'dan 10 rekatta 300 ediyor. Şimdi hesabınızı doğru yapın. Sadece rükuda, Sübhanallahü, Elhamdülillahü, La ilahe illallahü, Allah ekber. 10 kere okuyor. Bir de iki secdede okuyor. Bayram gecesi, yarın gece. Sonra namazı bitirince 100 kere estağfurullah. 2 rekatta bir selam verecek. 10 rekatta 300 Teşbir okunacak. Sonra namaz bitti. Secdeye kapanacak. Secdede bir duası var. Ben şimdi size bunu okumakla nezberinizde kalmaz ki dergiye bakacaksınız. Ya hayyâ kayyûm ya el celâhl el kirâm ya rahmân devam ediyor. İki satır bir duadır. Ama namazın içindeki secde değil. Yine demin söylediğim gibi ne oluyor? Efendim e, hacet secdesi oluyor. Hacet secdesi olduğunuz için siz birisini dergiye alır eline siz secdeye vardığınızda o okur. Ya Hayyü Akayüb der. Sen de secdede ya Hayyü Akayüb dersin. Ya Azel Sen de ya Azel celal -i Kram, Duayı bitirirsiniz. Maksat asıl olur. Evet. Şimdi bu namaz yarın gece çok önemlidir. Ben de bu fakir kardeşi amel etmeye çalışıyorum. Yolculuklarda bile olsam amel etmeye gayret ettim hep yani. bayağı da zorlandığım oluyor. Yolculukta oldum. Geçen birkaç ramazanda bayramda ama amel ettim. Çünkü neden, neden biliyor musun neden bak müjdesine bak da ona göre konuş. Ne buyuruyor efendim beni hak din ile peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bu kişi secdeden başını kaldırmadan o secde var ya dua okuyorsun hani Sen ne kolay ben ezberleyebiliyorum iki satır i̇şte bildiğim dualar yapıyorum ama siz ezberleyemezsiniz bunu hemen yani. E şimdiden başlasanız yarın akşama kadar belki ezberler. Yanında biri olsun, o okusun sen tekrar et. Çünkü namazın içinde değil. Namazdan bitirince. Allah Teala secdeden başını kaldırmadan okulunu bağışlar diyor. Dikkat ama, dikkat ama. Bütün insanların günahlarından daha büyük günahlar yapmış olsa bile dikkat edin, dikkat edin. 7 milyar insan. Bütün insanların günahlarından daha büyük günah yapmış olsa bile ceza vermekten vazgeçer. Ramazan ayını kabul edin. Esasen anladınız mı şifreyi? Ben anlatabildim mi biraz şey Bu iş tesbih namazına döndü. On kaç tesbih var Şüa Allahü 300. Anladın mı? Tesbih namazındaki rakam kaç? 300. Yerlerinde oynama oluyor ama namazın tümünde 300. Bak 300 sayısı çok önemli demek ki tesbih namazına bağlı. Tesbih namazında ne diyor müjdesi? Size şimdi bu tesbih namazı Tirmizi'de de var. Bunu da İbnül Cevzi, fedal-i şuur ve leyyam'da zikrediyor. Koca İbnül Cevzi, büyük muhattis. Adam, uydurma rivatilerle ilgili kitap yazmış adam. Uydurma rivati kendi kitabına alır mı? Bir. İkinci tesbih namazında Tirmizi'de de geçer. Nafileler hakkındaki en sahih hadis, tesbih namazı hadisidir. Orada ne diyor? Amca diyor, Günah gafar Allah'a lekezem beke küçüğü ve ve ve Amca bu namazı kılarsan yani 300 subhanallah velhamdülillahi ile beraber. işte bu namaz da aynı rakam. Kılarsan diyor, günahlarının eskisini de, yenisini de. Gizlisini de, açığını da. Küçüğünü de, büyüğünü de, hata olanını da, kasıtlı olanını da. E bu çok onun için bütün günahlardan fazla yapsa da e ne kaldı? Gizli, açık, kasıt, hata, eski, yeni, küçük, büyük. Günah sınıfı dört 4, 4 sınıf saydı buraya. Yani dört sınıf derken sekiz oluyor tabii. Dört maddede sekiz mesele saydı. Bunun dışında günah mı kaldı yani bu sekizin dışında? Onun için bu namazı bayram gecesi, yarınki gece yani kılmayanlar... Şey... Aklını kaçırsın daha, daha iyi yani. Ne var yani? Zaten teravih yok. Yarın gece teravih yok. E teravih yerine kılıçtayla mübarek Teravih kadar tutar ancak tutar. Sübhanallah, elhamdülillah çok tutuyor. Bir başladım ben ilk bu namazı, ilk kıldığım senesi. Kolay zannettim. Baktım. Her rükuda on kere, her secde, iki secdede de onar kere. Allah Allah. iki rekatta dört secde. E, efendim falan baktım bayağı o yekün tutuyor yani öyle dedim ki bu tesbih namazı gibi değil diye hesap ettim hani ne olacak dedim bir rekatta 30. Bir e, rekatta 30 ama on rekat yani e, böyle hepten de 10 dakikada kılınmaz yani onda söyleyeyim çünkü 70 7'yi 300 kere subhanallah, elhamdülillah ve la ilaha illallah, Allahu ekber. Lütfen kusura bakmayın. Kıraatınızı düzgün yapın. Subhanallahı bak Ayçi benim okuduğum gibi okuyacaksınız. Subhanallahı yani böyle durarak demiyorum geçişli. Subhanallahı ve bak lillahi yapmayın o elifi hiç şey etmeyin Allah'ın ismine tazımsizlik edersiniz mevla fetmesiz. sizi ve alhamdülillahi ve la ila bak la ilahe falan yapmayın ve la ilahe hani dört elif çekin demiyor çeksen daha iyi olur ama yani uzun süre ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bu ağız var ağız. Şu girecek. Şurası girecek. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bizim millet yarı ağızlıdır. Subhanallahi ve ve la ilahe illallah ve ya Allahu Allahu ismini söylemeyeni temizlemez Allah ya. İsmini doğru söylemeyeni Allah affetmez ya. Yapmayın, yapmayın kardeş. Bu namazı anladınız mı? Bu namazı birinizin kaçırmasından çok korkuyorum. Şimdiden söylüyorum, derginizi temin edin ki 80. sayfedeki bu namazı yarın gece kılmanız gerekiyor. Ne buyuruyor? Efendim, bayram gecesi. Ben size bir şey söyleyeyim. Akşamla yatsın arası kılabilirim. Zor kılarsın çünkü iftar ediyorsun. ...çayını çorbanı içene kadar... ...yatsı namazının cemaatına çıkıyorsun. Ama yatsın hemen peşine kılarsınız. Yani yatıp da teheccüde kalkma şartı yok. Akşam et sarası bile olur. Gecesi diyor. Akşamdan sonra bayram gecesi oluyor yarın. Bu çok önemli. Bayram gecesi okunacak bir dua. Cafer-i Sadık radıyar Yarın gece. Allah'ım Rabbi Münzil el kuran ...hazâ şehr-i Ne acayip dua. Ehli Beyt İmamımız Cafer-i Sadık... ...İbnül Cevzi bunu yine naklediyor... Kim bu duayı okunursa ya Rabbi diyor bu gecenin sabahı doğmadan Ramazan çıktı. Bayrama kavuşmadan sana kavuştuğum günde bana azap etmek istediğim bir günahımı nasip etme bırakma ya Rabbi. Beni günahsız bayrama kavuştur diyor. Bu çok önemli bir duadır. Ramazan orucu tutanlar bayram gecesinde bu dua okuması müstehap sayılmış. Müstehap ne demek biliyor musunuz Efendi Hazretleri müstehap için canını verirdi. Derdi ki ben öleyim derdi. Bir müstahabı terk edeceğine Mahmut ölsün derdi. Ya müstahap derdi. Müstahap farzdan daha makbuli derdi. Ne demek? Farzda azap var. Müstahapta azap yok ama... Farz zaten borcunu ödüyorsun. Müstahap Allah hediye yapıyorsun derdi. Sen derdi borcunu geri almaya mı çok memnun olursun? Hediye verirlerse mi daha çok memnun olsun? Öbürü zaten benim paraydı geri geldi derse. Hediye olunca hediye hiç küçücük bir hediye bile olsa... Zenginler de hediyeye bayılıyor biliyor musun? Herif ne kadar zengin olsa ufak hediye Tav oluyor ya Hediye ilginç bir şeydir Onun için teha, teha bu Hediyeleşin ki birbirinizi seversiniz Allah da hediye yaparsan Allah seni sever Bayram gecesi bu dua iki satır Ayıp ya Koca Ramazan çıktı muharak adam Zaten teravih kalktı Bunu mutlaka yapın Bu 81'de müstehap çok önemli Şu dua Resulullah s.a.m. Ramazan ve Kurban bayramlarında okuduğu minbi bir dua Bunu ilk bana nasip olacak Şimdi bayram gelmediği için daha okuyamadım. Yeni buldum mu Şimdi bayramı bekliyorum ta. Şimdi bayram gelmeden okunmaz ki bayramda okunması müstahap olan. Okunur ama yani sünnet müstahap yerini bulmaz. Şimdi bu dua beni ne kadar meşgul etti biliyor musunuz? Ben bunu Kutbu'l Rişat kitabından az geçen bir sohbette söyledim. Rastgele rastladım. Sonra Tabarani diye kaynak verdi. Tabarani'den gittim kaynağını buldum. Arkadaşlara buldurdum. Bu sefer aldım manasını Ya bir kelime bizi taktı Kitaplar takın yeten yazıyor olur da olamaz İncele incele nakın yetenmiş İki gün üç gün Bir sefer 40 dakika 45 dakika Telefonda kaldım arkadaşlar düzelttiriyorum <gülüyor> Yani İki üç günde bu duayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ben ilk gördüm bunu bayram iki bayramın ikisinde de şöyle bir dua yaparmış Sünnet Bak Caferi Sadık'tan olan da müstahap dedik Buna ne diyoruz buna Sünnet. Peki bu zamana kadar ben hiç hatırlamıyorum, duymadım da kimseden. Türkiye'de bir yerde duymadım. Bu duayı bayramda Sünnet diye okuyanım ki ben bu işlere çok merakım. Bütün kitapları da dua için karıştıran bir adamım. Ben duymadım ha, illa benim bilmediğim şey yok mudur? Yok anlamına gelmez ama anını yani, da karışlarım yani. Bu dua nerede varmış bakalım? Buradan biz denevel, denevel kim yazmış bakalım? Şimdi bundan sonra alanlar çalanlar çok olacak tabi. İnsan ayıptır, ayıptır. Lale Gül dergisinde Cübbel Hoca'nın yazısından diye kaynak verir. Kaynak vermeden alıntı yapanlara da hakkımı helal etmiyorum. Böyle hırsızlar çok var. İlla gidip de simit çalmıyorlar yani baklava çalmıyor. Böyle benim yazılarımı çalıyorlar. Kitaplar bastılar beni kitaplardan kopyala yapmışlar. E haramdır değil mi arkadaş? Haramdır. İntihal diye bir hırsızlık var yani. Ben helal etmiyorum. Yani bir insan en niyatinde der ki... E Cübbel Ama işte adam diyemiyor onu. Niye diyemiyor? Bu sefer başına yazmak lazım... Bu kitabın tümürü Cübbel Hoca'nın kitaplarından çaldım. Bu sefer de onu yazamıyor. Hani şimdi insan iki kaynak verir, ikisinin altına yazar. Adam kitabın tümünü benimkilerden toparlamış. Ya yapma kardeşim, yapma ya. Günahdır kulu hakkı diye bir şey var ya. Oruç tutuyorsunuz, sakal bırakıyorsunuz. Bir de şallar Cübbeli bunlar ha. Esas sorun orada yani. Hani bir iki kaynak alınır, alırsın. Altına da dersin, Cübbel Hoca şu kitabından alınmıştır. Helal olsun yani biz buna bir şey demiyoruz. Aman ya hepsinden topla bir kitap çıkart. Ne oldu? Kitabı sen yazdın oldu. Hey, yani haram. Şimdi bak bu dua sonra piyasada dolanacak. Ama bizden evvel bunu kimse yazmış değil. Yazamaz da. Bu da manevi bir şeyle zuhur Hatta ben dedim ki yetiştiremeyiz bu dergiye. Ubedullah Hoca falan dedi yetişir bu dergi. Uğraç üç gün mani. Ya dört satır dua. Bir yani hiç samimi söylüyorum on sayfa yazı yazardım ben. O kadar uğraşsam On sayfa 20 sayfa yazı yazdırıyorum ben birkaç saatte Yani bu dua beni yordu Çünkü manası zordu Şerhlere baktık ona baktık buna baktık Nugatlara baktık Yani çok emek veriyoruz Kardeşlerim kopyala yapıştır usulü yapmıyoruz Bu dergi kaç kitaba bedeldir Bu dergiye başka dergilerle Aynı muamele yapan zulmetmiş olur bize Yani haksızlık etmiş olur Zulüm haksızlıktır Bu 81. sayfada E peki bu duanın ne sevabı var Ne sevabı var Hiçbir cevabı yok. E niye okuyayım o zaman? Sünnet olduğu için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu için. İki bayramda da okur. Efendi Hazretleri ne diyeceksin ki? Bizim Mahmud Efendi Hazretleri neden Mahmud Efendi oldu? Neden müceddit oldu? Bütün dünya niye onun peşinde? Neden? Sünnete ittibam ezelim. Ben eğer Efendi Hazretleri deseydim ki? Bırak ofun miçosunun köyünün tarlasını desem ki Efendi Hazretleri, İstanbul'u size bağışladılar. Birisi vakfetti bütün İstanbul. Bütün İstanbul. Dünyada İstanbul gibi bir tane malı olan adam yoktur. Hiçbir zenginin kadar İstanbul adam alıyor İstanbul'u ona mı daha sevinir? Tabii onu harcayacak Allah yonla. ayrı deva da. Ona mı daha çok sevinir? bayramda okunması sünnet olan bir dua buldum. Yapma ya. Çabuk getir, okuyalım. Ee, bir dua bulurdum kitapta. Tavafta bir bir dua hemen onu okuyalım ya. Bu zamana kadar okumadık. Hemen de onu bana der. Hemen de bana. Arkadaşlar da sinirlenirlerdi bana. Tam Müzdelif'e iniyoruz. Canımız çıkmış, her pillerimiz bitmiş. Yürüyerek iniyoruz bir de. Kaç kilometre? 5, 10 kilometre var. Arafat'tan Müzdelif'e ayaklarımız nasır bağlamış, sıcak. İniyoruz, geliyoruz Müzdelif'e. Vakfe Efendimiz zaten hiç uyumaz. Zaten uyumak istesene zor uyuyorsun ama yorgunduktan uyuyorsun tabii toprakların üstüne. O andan sonra Vakfı yapıyoruz. Efendim senin ne var? Kitapta bir dua buldum. Sünnet de deme el Müstahap desen de yetiyor ona. Fıkıhta geçiyor desen de yetiyor ona. Dedi, Efendim Hazretleri kitapta bir dua buldum. Burada okunuyormuş. Arkadaşlar da almış gitmek istiyorlar falan. Bir tanesi bana bir umruğu gösterdi. Adım demeyeyim şimdi. o da Hala da tur yapıyor. Neyse. Ben, ben, hakkım helal olsun ona. Dedi. İkide bir bir dua bulup duruyorsun. Bizi dedi durduruyorsun dedi be. Bir yumruğa böyle yaptı bana. Allah <gülüyor> Allah çok sinirli bir adam o da. Önüne gelene sinirleniyordu açta da çok. Oflu da demeye yok yani bu. Sinirli deyince anlıyorsunuz tabii ki. Çok sinirli bir arkadaşımızdı. Hacı abi. Benden büyük de. Ya ben efendisi bayılıyor böyle. Diyor ki aa hemen getir o dua hemen getir o dua. Dedim efendisi geçen seneler bu duayı bilmiyorduk. Bak kitapta ne buldum. Çabuk okuyalım onu çabuk okuyalım onu. bir yaptı bana dedi. ne duası çıkarıp duruyorsun. Ya anladın mı? İşte Mahmud Efendi Hazretleri neden müceddid oldu? Kutbu laktab oldu. Çünkü ona bir sünnet dendiği zaman canını orada bırakır gider. Al git canımı der ya bana bir sünnet ver der. Ben sana iki bayramda okunan dört satırlık bir dua buldum. Sünnet. Sebabı ne? Sünnet. Ama öldürülmüş sünnetimi diriltene ne var? Fele vecrum yüz şehit cevabı var. Adam harpte ölüyor bir şehit bile olamıyor. Niyeti bozuk, ihlası bozuk. Namaz yok, abdest yok. Harpte ölüyor bir şehit bile olamıyor. Sen burada bu duaya ölmüş sünneti dirilteceğiz bu bayram. ilk olacak inşallah. 81'in sayfede. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan ve Kurban bayramlarında okuduğu mühim bir dua. Bana da ilk nasip olacak inşallah. Hepimiz yeni milli olacağız inşallah. Şimdi bayram gecesi okunacak tekbirler ve sabahında yapılacak vazifeler. Şimdi bayram gecesinin ihyası. Birinci madde. Bayram gecesinde güneşin batışından itibaren bayram namazı kılınmaya, iftita tekbiri alıncaya kadar tekbir getirmek. Bu tekbir nasıl getiriliyor? İki, üç, cekuşul abdesti almalı, müstahablar, güzel elbise gümeli, koku sürülmeli vesaire. Dört, camiye gitmeden önce tatlı yemeli, bir şey yemeden çıkmamalı meseleleri. Ya kısa kısa vakitim yok. Bunları dergide hepsinin ayetleri varsa, hadisleri varsa, delilleri fıkıhtan kaynakları hepsini yazmışım. Bak maddeleri sayıyorum. Ondan sonra camiye gitmeden önce ne yemeli? İşte kaç tane tatlı yemeli? Tatlıdan hangisini sünnettir tercih etmeli? Sayısı kaç tane? Bak bak bak bak. Sen ne yapıyorsun? Ya lapşalap bayram namazına gittim, geldi. Kolaya giden gelen gibi. Ya bunun bu kadar sünneti var mı, barak adam? Senede bir kere bir Ramazan Bayramı da. Ondan sonra 5. Bayram namazı önce fakirlere fitre vermeli. Bu sene en az 15 TL. 15 TL'den aşağı, aşağı fitre yok. 16 altı gücü yetiyorsa yürüyerek gitmeli. Yedi Eve dönerken başka yoldan dönmeli. Neden? E oku bana ne şimdi arkadaş Allah Allah. Bütün dergiyi sana mı okuyacağım ama buradan? 8. ibret almalı. Bayram namazı kılınırken hangi manaları tefekkür etmeli? Bayram namazı saflara geçişte, toplanmada saflar işte namaza durulmadan tefekkür edeceği konular var. Sünnet. Orada bayramlarda oyunlara Yarışlara izin verilmiş Efendim kasidelere Namelere Müzikilere hangi şartlarla Hangi şartlarla öyle müstehcen Bilmem ne kadın okuyup erkekler dinle Onlar haram Ama hangi şartlarla bayram oyunları var Bayramın izinler var Anladınız mı? Ondan sonra 84'e geldim bak bayram gününü zikirleri Her kim iki bayramda Şu zikri okursa 400 tane cennette eşit nasip olur. 400 köle azat etmiş olur. Allah ona cennette melekler görevlendirir. Şimdiden şehirlerini yaparlar, ağaçlarını dikerler. Bu zikir hangi zikir? Bayram günü her kim 300 kere şu tesbihi çekerse, Müslümanların ölülerine hediye ederse, her bir mezara dünyada Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ölmüş her Müslümanın mezarına bin tane nur girer. Hediye yaptığı zaman kendi de öldüğü zaman onun kabrine de bu bin tane nurdan bir aynısı gelir. Bin tane nur da onun mezarına girer. Bu hangi tespih? Bak 85'e geldim. Niye bugün söyledim bunları? Bu gece de sahurda da bu ikinci bölümün tekrarını verseleri olur. Çünkü bunlar çok önemli zikirler ve sünnetler söyledim. Bazılarını da ilk bu sefer, sene söyledim. Hiç evvelce söylememişim. Ondan dolayıdır ki ben size şimdi bu iftarda söylüyorum. Ee, sahurda da tekrar etsinler. Ee, neticede mutlaka yarınki gün en son te dergiyi temin etsinler. Çarşambada bulunuyor, her yerde bulunuyor. Yarın pazartesi itibariyle dergi bulunur her yerde. Herkes başının çaresine baksın. Ben size cennetin yolunu gösterdim. Ben size dünya ahiret kazanmanın, sünnet seniye ittibağın Yoluna sizi delalet ettim. Ben Allah için vazifemi yaptım. Bayram gecesinin namazları, sabahının vazifeleri, gecesinin vazifeleri, gününün zikirleri ben sizi Allah için madde madde öğrettim. Bak 4-5 sayfa burada ilim var. Bu ilimleri bilmeden sünnete ittiba edemezsin. Müstehapları icra edemezsin. Cihaletle bir şey olmaz. Anandan atandan görerekten baban kaldırdı adı camiye gidiyoruz. Biz çocuk değiliz. Gelmişik 50-60 yaşına Hala sünnetlere, müstehaplara riayet etmeden bayram namazı kıldım, gittim, geldim yapmayalım. Bu bayram namazını sünnete ittiba üzere, gecesinden başlayarak, bütün müstehaplere, sünnetlere, Şiratül İslam'da, Şeru Şiratül İslam'da, muteber kaynaklarımızda bize anlatılan bayram gecesinin ve gününün adabı, edepleri bahsindeki konuları özetlemişiz. Allah rızası için, dostların bayramı deyip durdum Ramazan boyunca. Nasıl oluyor dostlarım bayram? Bu sünnetlere bayram gecesi uymayan, bayram sabahı bu zikirleri yapmayan dostların bayramı gibi bayramı olamaz. Çünkü dostlar bu sünnetlere uyarak bayram yaptılar. Sen kafana göre bayram yapıyorsun. Böyle bir şey yok. Bu bayram geleneksel örfi bir bayram değil. Bu dini bir bayram. Dini bayram demek farzı var, vacibi var, sünneti var, müstehabbar, edebi var demek. Bunlara rahat eden dostların bayramı gibi bayram etmiş olduk. Yarın son işte buldunuz dergiyi buldunuz. E sonra bayram geçti. İkinci gün bu faziletler yok ki. Sen dergiyi bulsan ne olur. Geçti gitti bir daha sene yağ nasip. E sağ mıyız bir daha sene? Ne olur bu sünnetleri yaşayalım ben. Yani çırpınıyorum bunun için. Kendim de amel etmeye çok gayret ediyorum ha. Öyle bakmayın size konuştuğum gibi kendim de gayret ediyorum. Kaçırmamaya çalışıyorum. Niye eksik edelim bir sünneti bir müstahap? Efendi Hazreti'yle böyle öğrendik, böyle gördük. Efendinin şeriat tarikat anlayışı budur. İlimle amel etmek, kitapta olanla amel etmektir. Allah cümlemize nasip etsin, kolay etsin, kabul etsin. Bu iftarda boynularımızı cehennemden azat etsin. Sırf bu geceye mahsus azat edeceği 124 milyon azattılar arasına mutlaka bizi de bizi dinleyenlerden cehenneme hak etmiş olanları da bu azatlılar listesine kaydeylesin edilsin bu iftar hürmetine amin sallallahu aleyhi ve sellem ve âl teslimen rabbil صل عليك الله ما غيث همى